Aûzü billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve ve ala ve ve yazdığı Risale'de dördüncü bölüme, dördüncü baba ulaştık. Şeyh bu baba kadar hep ayet, hadis getirdi. Başka hiçbir şey getirmedi. İlim ehlini, sözünü dahi nakletmedi. Ayet getirdi, hadis getirdi. Biz de onların şerhlerini yapmaya çalıştık. Bu babanın adı Bâb-ül Havf Alâ Kur'an Ey yakune minel münafıkîn Kur'an'ı anlayamayanların, Kur'an'ı fehm münafık olmalarından korkulması babı münafık olmalarından korkulması bağlı. Fahim, ilmin dışında, bilmenin dışında farklı bir fiildir Arapçada. İlim maslarının, isminin fiili alimedir. Siz bir şey bilebilirsiniz ama onu fehmettiğiniz manasına gelmez. Anlayıp idrak ettiğiniz Türkçesi manasına gelmez. O yüzden nice Kur'an okuyucular vardır ki Kur'an okurlar, gırtlaklarından aşağı indirmezler. Ta ki bunu Allah'ın bize hayatımızda yaşattığı bir vakayla yakinen müşahede ettik biz. Allah bizi İslam'la şereflendirmeden önce müşrik cemaatler arasında tevhidi arıyorken insanların Allah'a ortak koşması noktasında cehaletlerin mazaret olup olmadığını bir vatandaşla tartışıyorken bana Kur'an'dan bir ayet göstermişti. O da Tövbe suresi 6. ayet. وَاِذْ, وَاِذْ اِسْتَجَارَكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اَحْ Eğer işte müşriklerden biri senden eman isterse onlara feecirhu işte onlara belli bir vakte kadar müddet ver. Sonra diyor onlar hatta yesma كَلَامَ Allah, Ta ki Allah'ın sözünü işitsinler. Sonra da emniyet içinde onlar ulaşacakları yere ulaştır. Çünkü onlar bilmeyen cahil bir kavimdirler. Bana bu ayet okuduktan sonra dedi ki, bak gördün mü Allah diyor ki, bilmeyen cahil bir kavimdirler. O an hissettiğim şeyi ancak sizin de hissedip yaşamanız lazım. Dedim ki cehalet mazeretmiş. Baksana Allah diyor ki, onlar bilmeyen cahil bir kavimdirler. Kalbime de öyle bir şey düştü ki o anda. Hani insan imanla şüphe vesvese gelir ya çok kavim. Şeytanın o anda bana fısıldadığını hissedemedim ama... Çok hızlı, çok ciddi bir şekilde bu hissi içimde yakaladım. Şeytan olduğunu bilmemekle beraber yakaladım. Sonra Allah bize İslam verince, hidayet verince o ayeti bir daha okudu. Baktım ki Allah ayetin başında onlara müşrik diyor. Ortasında da Allah'ın kelamını işitmemişler. Bak ilim yok. Buna rağmen cahiller diyor ama ayetin başında müşrik adını veriyor işledikleri şirkten dolayı. O zaman anladım ki bu din anlayış dinidir. Ve Kur'an'ın anlayışından da ancak münafıklar mahrumdur. Ancak münafıklar ve kafirler Kur'an'ı anlamaktan acizdirler. Belkedzebu bime lem yuhaytu bu. Bütün kafirler için Allah diyor ki onlar ilmini kavrayamadıkları şeyi yalanladılar diyor. Fehmi yani. İlmin kavrayışı fehimdir, anlayıştır. O yüzden ne Aslam sahibi hadiste diyor ki yuridillahu bihi haydan yufakkihü fid din. Allah kime hayır dilerse dinde anlayış sahibi kılar, fakih kılar. Ama Allah kılar, insan kendisi olmaz. Fahim kimdendir? Allah'tandır. Allah dilediğine bu anlayışı verir. O yüzden müminin tıpkı rızıktaki gibi gerekli sebeplere yapışıp ilmi talep etmesi birinci esastır. İlmi talep ettikten sonra ikinci en önemli esas yalvara kara Allah'a dua etmesidir. Allah'tan anlayışı talep etmesidir. Mesela anlayışla alakalı olarak başka bir örnek daha. Allah diyor ki ayette لَا تُدْرِكُ الْأَبْسَارِ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْسَارِ Bilakis gözler onu idrak edemez ama o gözleri idrak eder. Yani gözler Allah'ı idrak edemezler ama Allah gözlerin nereye baktığını bilendir. İdrak eder, edebilir yani onlar nereye bakıyorlar, ne ediyorlar. Allah biliyor. Mutezile bu ayetten demişler ki Allah görülmez. Bak apaçık ayet diyor ki la Ama hiç dikkat etmemişler şey ki Allah edrak kelimesini kullanıyor. Demiyor ki la tarawna la tarawna Allah'a. Demiyor if ayet böyle. Allah'ı siz göremezsiniz demiyor. La tudriku absar. Niye tudrik? Çünkü edraka ihata etmektir. Kapsamaktır. Biz Allah'ı kapsayamayız anca. Çünkü Allah sonsuzdur. Bizim gözümüz <gülüyor> mahluktur. Allah, Allah ise haliktir, yaratandır. Hiç mahluk olan, sınırı olan, halik gibi sınırı olmayan bir şey ihata edebilir mi? Kapsayabilir mi aşağı? Kapsayamaz. O yüzden Allah ayette "La tudrikul absar" dedi. Ama Resulullah bize haber verdi ki insanlar Allah'ı görecekler. İnsanlar Allahu Teala'yı görecekler. Keyfiyeti nasıl Allah bilir. Şekletini bilmiyoruz. Allah bir şey ol der, o oluverir. İşte Mu'tezi de bu ayetten batıl anlayışlarıyla saparken Ehl-i Sünnet ve Cemaat anlayışı kimden aldılar? Resulullah'tan aldılar. Resulullah, Kur'an'ın fehmini kimden aldı? Cibril'den aldı. Cibril kimden aldı? Allah'tan aldı. Allah Cibril'e, Cibril, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah subhanahu wa ta'ala'dan aldığı şeyi peygamber salasını getirdi. Ardından o da sahabesine bıraktı miras olarak. Abdullah İbn Mesud sahabenin en alimi. Abdullah İbn Abbas sahabenin en alimi. Ee, Abdullah İbn Ömer sahabenin en alimi olan üç tane sahabeler. Biri Mekke'nin fakih, biri Medine'nin fakih, biri Kufe'nin fakih. İbnül Kayyum diyor ki bütün dünyaya bütün dünya ilim bu üç sahabeden yayılmıştır. Tabi'nin ne kadar büyük alemi varsa diyor bu üç sahabeden birinin talebesi de biliyor. Ve ne Abdullah ibn Mesul, ne Abdullah İbni Ömer, ne de Abdullah ibn Abbas kitap yazmamışlar. Kitap yazmayışlarının sebebi emanetin kaybolmaması. Onlar talebelerini almışlar, dizlerinin dibinde yetiştirmişler. Anlayışı onlara vermişler. Mücahit diyor ki İbn Abbas'ın dizinin dibinde yetişti. İbn Abbas'a bütün Kur'an'ı arz ettim. Yani ezberlemiş dinletmiş ona. Her ayette durdum. Dedim ki, "Fîme nezele herde? Bu ne hakkında indi? Şu nerede indi? Allah burada neyi irade etti? Allah burada ne dedi?" İbn Abbas diyor hepsini bana tek tek açıkladı. Hepsini tek tek İbn Abbas bana açıkladı. İşte i̇bn Abbas radıyallahu anh'u Resulullah'tan aldı aleyhissalâtu vesselâm'ın metnin fehmini ki metin dediğiniz şey her türlü algılanabilir. 50 bin tane anlayış çıkartabilirsiniz bir tane metinde. O yüzden bugünkü ahmak müşrikler ne yapıyorlar? Kendileri bir kitap yazıyorlar, anayasa kitapçı. Kanunlar yapmışlar. Sonra da aynı anayasa maddesinden herkes 50 tane yorum çıkartıyor. Biri işte Allah küfür etme düşünce özgürlüğü kapsamına sokuyor. Biri diyor, yok bu düşünce özgürlüğü değildir. Yasalar diyor, bunu izin vermemiştir. Başka bir yasa getiriyor. Çelişkiler var. Niye? Beşer koymuş o kanunları. Hepsi birbiriyle çelişkili. Her biri birbirini bozuyor. Ama Rahman'ın koyduğu öyle değil. Her biri birbiriyle uyumlu. Ama bugün insanlar Rahman'ın kitabından 50 bin tane anlayışa sapıyor. Bu Allah'ın değil, insanların problemi. Hangi açıdan insanların problemi? Doğru anlayışı almadıkları için. O doğru anlayış nasıl gelmiş? Nesilden nesile, zürriyetten zürriyete bu anlayış talebeden hocaya nakledilmiş. Ta ki ne zamana kadar? etbaat tabiine tabi'ne kadar. Etba'at-ı bakmışlar ki bidatlar yayıldı, sünnet ehli azaldı. Emanet ortadan kalktı, ehliyet ortadan kalktı. Bu sefer batıl ehli de medreseler kurdu. Muhtezilerin medresesi oldu, mürciyelerin medresesi oldu çünkü... İşte mutezile, ilk Mu'tezile olan Hasan-ül Basri'den ayrılan Vasıl İbni Ata, Hasan-ül Basri'nin talebesi, aynı mescit içerisinde bir ders halkası var, burası bir halka, ilim halkası. Bu mescit içerisinde aranızdan biri bana muhalefet ediyor, gidiyor orada ikinci bir halka kuruyor düşünün. İtizal edip uzaklaştıkları için Mu'tezile dermiş zaten onlara. İlk Mu'tezile böyle ortaya çıkmış ve tek bir konuda muhalefet etmişler inançta, o da şu, işte büyük günah işleyen demişler iki menzili arasındadır. Ne Müslüman diyebiliriz ne kafir diyebiliriz demişler. O yüzden bugün Tayyip Erdoğan'a ne Müslüman ne kafir diyeriz diyenler var ya onlar mutezilenin çocukları. Onlar mutezilenin torunları. İlk zaten onların ataları Vasıl İbni Ata demişti bu. Dolayısıyla emanet ve ehliyet ortadan kalkınca Ahmet bin Hanbel, oğlu Abdullah, İmam Bukhari, ve diğerleri. Her biri kitap yazmaya başladı. Ahmet Binan Beyoğlu, Abdullah dedikleri gibi sen en çok kitap yazmaya karşı çıkanlardan. Şimdi niye kitap yazıyorsun diyorlar. Diyorlar benim yazdıklarımla diyor bundan nesiller sonra asırlar sonra birileri İslam'ın ne olduğunu öğrenecek diyor. O yüzden yazdım çünkü emanet kaybolacak yakında diyor. O yüzden yazmışlar, bugüne intikal etmiş ettirmişler. Sonra ne olmuş? Sonra onların yazdıkları telifleri gene ehil olmayan bazı insanlar almışlar. <gülüyor> ehil olmayan insanlar almışlar. İnsanları yüce olmak, dünyalık bir makam elde etmek, para, şöhret sahibi olmak ve başka dünyevi nefsi çıkarlar için orada nasıl ayırmış Allah hak ehliyle batıl ehlini? Fehim. Anlayışla yani. Metni almışlar ellerine ama gırtlaklarından aşağı indirememişler. O zaman işte ehli ortaya çıkmış. <gülüyor> Kim anlıyorsa o ehli olduğu ortaya çıkmış. Anlaşıldı mı burası şimdi? Yani niye böyle uzun uza diye birbirine bağladın? Bu sebepten. Fahim dinin ta kendisidir. Anlayış dinin ta kendisidir. Allah subhanahu teala kendine hayır dilediği kişi anlayışla rızıklanır. Münafık ise bundan mahrumdur. Ve şeyh rahimahullah, Allah onun firdevs de ağırlasın. Bizi ona komşu kılsın, sohbetiyle rızıklandırsın. Muhammed suresi 16. ayeti getir. وَمِنْهُمْ مَيْيَسْتَمِوا عَلَيْكَ hatta اِذَا خَرَجُوا مِنْ اَنْدِكَ O münafıklardan kimileri vardır ki diyor gelir seni dinlerler. Senin meclisinde otururlar. Sana kulak asarlar da ta çıkana kadar yanından hiçbir şey anlamazlar onlar. Sadece dinlerler. Esrem işitmek, anlamak demek değildir. Fayda demek değildir. Nicek Kafir var ki zina haramdır bilir. Müslüman da var zina haramdır bilir ama yapar. Nice Müslüman kafir vardır bilir. Faiz haramdır ama yapar. Nice insan vardır içki, içki haramdır bilir. Müslüman kafir ama gene ne yapar? Bunları işlerler. Demek ki işitmek fayda demek değil. Anlayan insan ancak faydalanır. Kıyamet günü olduğunda pişmanlık ki anlayış var ya. Diyecek ki irci ani yara beni geri dönder ve ali amelen salih umulur ki ben salih amel işlerim artık bu yaptığım kötülükleri iyiliklerle çeviririm anladı başına musibet gelince ama işitmek ona dün fayda vermedi işitmişti işitmemiş değildi işitmiş ama işitmek fayda vermemişti işitmek kime fayda verirse o mümindir işitmek de kimi dün hatırlayın ne diyordu veilul limusarriin musarriin ısrarcı olanlara veyle olsun demişti. اَلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ اَلَّذ۪ينَ Sübhanallah. Nasıl da? اَلَّذ۪ينَ يُسِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُونَ وَهُمْ yalemun. Onlar ki yaptıklarını bile bile yanlış yaptıklarını bile bile o yaptıklarını ısrar edenlerdir demişti en son bakta. Dolayısıyla işitmek, anlamak demek değildir. İbnül Kayy'in bunu Beda'ül Fevay'd adlı kitabı var. Orada güzel anlatıyor. Diyor ki, Allah kâfirlerin için diyor ki, sen onların çoğunun aklettiklerini mi zannedersin? Diyor. İşte onlar akletmezler. Birçok ayet vardır diyor Kur'an'da kafirleri anlatan. Hal, halbuki diyor, kafirlerin çoğu akıllıdır diyor. Halbuki kafirlerin çoğu akıllıdır. Burada diyor, akıldan irade edilen mana şudur ki, düşünüp işitmek işittikten sonra anlamak ve onu amele dökmektir. Gerçek akıl budur diyor. Yoksa akıl bir şeyleri e, talim ederken kolay hafız etmek, öğrenmek demek değildir diyor. Akıl şu zaman akıl olur. İşitmek, anlamak ve amel etmek bir araya geldiği zaman işte o akıl akıldır diyor. O yüzden Allah diyor ancak iman, işte akıl sahipleri iman ederler. Onlar ki işitirler, anlarlar ve anladıklarıyla da, da Amen ederler. Ve Şeyh devam ediyor. diyor Allah'ın şu sözü de buna denildir. Bu da Araf suresi 179. ayettir. Ve lekan li cehenneme kefîran minel cinni vel insi. Biz cehennem için ins ve cinden çoklarını yarattık. Cehennem için ins ve cinden çoklarını yarattık. Kaderi gereği Allah subhanahu ve teala. Onları cehenneme gönderecek. Allah sonsuz hikmet sahibidir. Allah kimseye zulmetmez. Allah zalim değildir. Allah azap etse bütün insanlara adaletiyle azap eder. Allah insanları cennete koyarsa da rahmetiyle koyar. İnsanlar amelleriyle cennete giremezler. Laqad ra'na li cehennem kesiran min el cinni vel insi lehum kulubun biha. Onların kalpleri vardır ama kalpleriyle fıketmezler. Allah ayette diyor ki: Gözler kör olmaz. Ama bazen göğüslerin içerisindeki kalpler kör olur diyor. Kur'an hep böyle kinayeler kullanmıştır. Birçok yerde. Sen ölülere işittiremezsin diyor kafirler için. Kafirleri ölüye benzetiyor. İman edenin misali işte diri gibidir. İmanla iman ehliyle küfür ehlinin farkı diyor. Ölüyle diri gibidir diyor mesela. Hep kinaye kullanmış Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُمْ قُلُوبٌ لَا Kalpleri var ondan fıkretmezler diyor. Burada da münafığın ve kafirin fıkıttan yoksun olduğunun delili vardır. An esme enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, innekum tuhtanune kuburikum misle ev gariben min fitneti deccal diyor ki siz kabirlerinizde fitneye uğratılacaksınız. İmtihan olunacaksınız yani. Mesih deccalin fitnesine yakın bir zamanda diye orada ravi şüphe etmiş. yu'ti ahadukum biriniz gelir feyukal ona denir ki kabirde ne öğretti sana bu rüjur bu adam sana ne öğretti peygamber için sorarlar fa amma'l mu'min ev'l muqin mu'min veya yakin sahibi der ki la edri la edre eee ذلك قالت اسماء, أسماء diyor ravi hadisen raviisi bunu söylüyor u Muhammed Resulullah caana bil bayyinati vel huda fa ejabna ve amanna ve ittiba'na bu Muhammed Allah'ın elçisidir. Bize beyinelerle gelmiştir. Hidayetle gelmiştir. Biz ona icabet ettik, iman ettik ve tabi olduk. Mümin böyle söyler. Fe yuqal: Nim salihah. Salih bir şekilde uyu. O günü ifade ederken başka bir rivayette diyor ki tıpkı zifaf gecesinin sabahına çıkan insan gibi uyur diyor. Zifaf gecesinin sabahına mutlulukla erer evekar. <gülüyor> 20 sene, 30 sene beklemiş o günü. <gülüyor> o günün sabahına Huzurla uyuyacak. Resulullah böyle bir teşbih yapıyor. Hak'tan haya olmaz. İnsanlar ta ki tefekkür edip anlasınlar o gününde. Fakat <gülüyor> alinna in li mu'minen Tabi diyor biz zaten böyle cevap vereceğini biliyorduk diyor melekler o adamı. İn li mu'minen müminse tabi. Ve ammel munafik abil murta Münafık veya hatta aşan geldiği zaman ''Feyekul'' der ki, ''Lâ edri mâ semi'atun nâse şey'en tekultuhu'' ''Ben bir şey bilmiyorum ama insanlar bir şeyler diyordu, onu diyordu.'' Yani basiret yoktu. Bu hadisi şeyh şundan getirdi, Bukhara ve Müslim bu hadisi tahriye etmişler. Şüphesiz Allah subhanahu wa ta'ala azze ve anlayış verdiyse dünyada bir adama, kabirde o sorgu ve sual sorulduğu zaman, Basiretle, burhanla ne diyecek? Bize hidayetle geldi, beyinelerle geldi, burhanla geldi. Biz icabet ettik, tabi olduk, iman ettik. Sen bunlara sor. La ilahe illallah dedi de, yani dini söyle dediğinde la ilahe illallah der. Manası nedir dediğinde kemküm yapar. Kemküm yapar. Ne konuşacağını bilmez. Çünkü taklit üzere yaptı. Çünkü basiret yoktu. Bugünkü birçok tevhidi geçinen cemaat var piyasada. Hepsi hesapta din anlatıyorlar. Onların cemaatinden bir avama alın şöyle koyun ortaya. Bir sorun bakayım. ilahilah Bir, bir tevhid anlat bakayım. Bir şirkin çeşitlerini anlat bakayım. Ya şirk işte yani. Bilmem falan hoca diyor. Oy kullanmayın. Oy kullanmıyoruz diyorlar. Bir anlat bakayım abi bize. Oy niye şirk yani? Yani bir belki adam hata etti sana şirk derken şirk değil belki. Nereden biliyorsun? İşte müminle münafı birbirinden ayıran işte, temel fark bu fehmidir. İnsan fehimi yoksa basiret yoksa o insan hayvan gibidir hatta daha aşağılıktır Arap suresinin devamında söylediği gibi. Gene beradan bir hadis var. <gülüyor> diyor ki sahih hadiste ennel mu'mine yakul huve resulullah Resulullah diyor ki mümin der ki قَرَأْتُ كِتَابَ اللّٰهِ فَاَمَنْتُ بِهِ وَسَدَّقْتُ Ben Allah'ın kitabını okudum, ona iman ettim, onu tasdik ettim. Şimdi fehmin olması için ne gerekiyor öyleyse? Burada bunu ortaya koyuyor. Bir, okumak. Yani ilim ayağı. اَمَنْتُ Tasdik etmek وَسَدَّقْتُ Tasdik etmek, amele dökmek bunu. Hani az önce üç bağ kurduk ki aklın gelebilmesi için, fehmin, anlayışın gelebilmesi için. Resulullah bu hadiste bu üç özelliği ortaya koymuş aleyhissalatü vesselam. Bu hadiste üç tane esas ortaya koymuş ki bu insanda neyi hasıl kılar? Bu insanda dinde anlayışı ve güzelliği hasıl kılar. Burada şey bap açmış. Bundan bitireceğiz şimdi inşallah. Demiş ki Allah'ın şu sözünün Hakkındaki bab وَمِنْهُمْ اُمِّيُّنَ O ehli kitabı anlatırken diyor ki onlardan ümmiler vardır, cahiller vardır. لَا يَعْلَمُونَ kitabe. Kitap nedir bilmezler onlar. Ehli kitaplar ama kitap nedir bilmezler. İlim yok, basiret yok, burhan yok, anlayış yok. İlla emeniye. Ama ancak temenniler var onlarda. Bu halde olduğu gibi. Müslümanlar kendilerine göre Yanlarında kitaptan bir şey yok. Kitap bilmiyorlar ama temenni bizden çok. Bizden çok. Her gün bir şeyler istiyorlar Allah'tan. İşte ahiretteken her gün peygamberi görüyorlar mesela. N nasıl bir işse yani. Adamlar yatıyor kalkıyor peygamber. Şeytan bunların rüyasına gidiyor ben peygamberim diyor. Bunları kandırıyor aldatıyor. Temennilerde bizden çok çok öndeler. İşte ehli kitap da Yahudi Hristiyanlar da böyleydiler. Şimdi bu ayeti şerh edecek. Şeyh bu vakta e, aynı ayette bu ayetle aynı manada olduğu için Cuma suresi 5. ayeti getirmiş. Meselüllezine hummilü'te vrâse thumme lem yehmilûhe kemetelil himâre yehmülâ asfâhâ O tevratı yüklenip de o tevratın içindekileri amel etmeyen, o yükü hakkını yerine getirmeyenler eşeğin misalindedir ki o eşek odun taşıyor. Çünkü eşek bilmez. Anlamaz. Taşıdığı altın mı pamuk mu? Eşek için bir kilodur o. Veya on kilodur. İkisi de on kiloysa. Taşıdığı şehrin değerini bilmez. O yüzden din anlayıştır diyoruz ya. Taşır ama anlayamaz. Bunun başka bir delili nerede vardır? Veda haccında vardır. Veda hutbesinde vardır. Resulullah sellem diyor ki Ey insanlar! Burada olanlar bu işittiklerini, burada olmayanları nakletsinler. Umulur ki nakledilenler nakledilenlerden daha iyi fehmederler diyor. Nakledilenler nakledenlerden daha iyi fehm Çünkü orada münafığı vardı, müşri, daha yeni İslam'a girmiş olanı vardı. Daha cahil birçok insan vardı. Mekke fethedilmiş. O on bin kişilik ordu gelmiş. Herkes Müslüman olmuş kılıç görünce. Dilde Müslüman olmuş. Şirki terk etmişler işte. Tamam bunlar kafir demişler. Dinin vaciplerini zorlamış sahabe onları. Zahirde öyleler ama batında öyle değiller. Nitekim Resulullah vefat ettikten sonra da aleyhissalatü Mekke, Medine, Tayfa, hariç bütün şehirler irtidat ediyorlar. O adamlar irtidat ediyorlar. O sene hepsi zaten o şehirlerden geldiler. O yüzden Resulullah diyor ki burada olan nice adam var ki bunu nakletsinler o nakledilenler nakledenlerden daha iyi fehmede bilir. O yüzden öyle insan vardır. Dün de örneğini diğer hadisle anlatmıştı. Değil mi? Toprağa benzer. Toprak var o ilmi çekiyor, amel ediyor, bir de nebat bitiriyor, hem faydalanıyor hem faydalandırıyor. Bir de toprak var o suyu tutuyor, inekler faydalanıyor, kendi faydalanmıyor. Polise öyle demiştim. Aldığında bizim sohbeti dinlemiş orada, nasret ediyorduk birbirimize. Diyor hocam az önce böyle söylemedin mi? Dedim inek gibisin, ilmi tutuyorsun ama kendine faydası yok o ilminin. Gerçekten insanların ekserisi de böyleler. Yani ilmi tutuyorlar, Allah bizi bundan afiyetle kısın, Allah bizi böyle etmesin sadece ilmi ne kadar çok biliyor desinler diye işte makam mevki şöhret elde etmek olsun diye ne yapıyorlar? Elde ediyorlar. Bir adam var sakalın vücubiyetini okuyor hesapta ilim ehli. Utanmasa her gün sinek kaydı tıraş olacak. Ya bana deseler ki bu adam yeryüzünün en büyük âlimi ben suratına tükürür geçerim bu adamı. Resullah'tan o kadar hadis var. Sahabeden, seleften o kadar nakil var. Bir adam gece gündüz bunu okuyup da hala bu mevzuda amelde tembelse bu adam münafıklar zümresindendir. Bakın bu kadar nasıl o adamı anlatıyor. Bu adam münafıklar zümresindendir. Küfür izah ederse müşrik olmuş olur zaten. Bir adam, bir davetçi, Kur'an'ı okuyup da, sünneti okuyup da, müşriklere etmenin, onlara dostluk beslemenin, küfür olduğuna, Onlarla işte haşır neşir olmanın, onlara yakınlık kurmanın en iyi ihtimal insana fısk ve nifak getireceğini bilerek buna rağmen, meclisini o müşriklerle dolduruyorsa, meclisini o müşrikleri tatmin etmek adına tevhid sohbetinden men ediyorsa, meclisinde Allah'ın rızasını bırakıp da müşriklerin rızasını yapmaya çalışıyorsa, bu adam yeryüzünün en büyük usul alimi de olsa suratına tükürüp geçmek lazım. Çünkü bu ancak eşeğin odun taşıdığı gibi yükü taşıyan ama ne taşıdığının farkında olmayan varlığın misalidir. Maalesef de günümüzde böyle insanların sayısı artmıştır. Dolayısıyla Müslümanın bu münafıkların her birinden çok bariz bir farkının olması lazım. O da amel olması lazım. Anne bidder da kan Kunnâ ma'a'n-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem fe şahsün bi basarihi Peygamber sallallahu beraberdik. Adam biri bakışlarını semaya dikti. Feme kâl: "Hâzâ âwânü yahtalisü'l-ilm mine'n-nâsi hattâ lâ yaqtilu minhu 'alâ şey. İşte öyle bir zaman gelecek. insanlar ilmi kaybedecekler, kadrını bilmeyecekler, hiçbir şey kalmayacak onlardan." dedi. Fakâle Ziyad ibnü Lübeyt el -ansâri. Ziyad el dedi ki: كيف يختلف منا وقد قرانا القران biz kur'an'ı okuyorken nasıl ilim bizden halis olacak çıkacak gidecek ayrılacak bitecek fevallahi la na la nakra' anhu ve la nakra' anhu nisa' nisa'una bizim çocuklarımız kadınlarımız hepsi okuyorlar vallahi bunun faqal <gülüyor> fekanatke ummik anan seni yitirsin dedi yaziad in kunta لِعَدَائِكَ مِنْ فُقَهَا الْمَد۪ينَةِ هَذِي التَّغْرَةِ ve اِنْدَ الْيَهُودُ وَالْنَصَارَ فَمَاذَا تُغْنِي عَنْهُمْ Resulullah da ona dedi ki anan seni yitirsin ey yaziyat sen bilmiyor musun Medine'nin fakihlerinden olan ehli kitaptan Yahudiler İncil'i taşıyan Hristiyanlar Tevrat taşıyan Hristiyanlar onlar diyor size en büyük düşmanlığı yapmadılar mı diyor onları buna iten neydi yanlarında kitap vardı da o kitap ki bizim getirdiğimizin hak olduğunu onlara anlatıyordu. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada sahabeye Kur'an'ı okunmasının Kur'an'ın kendisinin var olmasının, dinin var olması manasına geldiğini ifade etmediğini ortaya koyuyor. Bugünse bu kadar topluma Müslüman diyenler ne diyorlar? Bak bu kadar adam Kur'an'a inanıyor, Kur'an'ı tasdik ediyor, Kur'an okuyor diyorlar. Bu kadar ahmaklar. Halbuki din Kur'an okumak değil ki, Resulullah dinin kaldırılacağını elini göğe kaldırarak işaret etmiş. Vallahi bu din kaldırılacak yani. Öyle bir gün gelecek ki bir şey kalmayacak ilimde. Sahabe de sormuş yani nasıl olacak peki? Nasıl kalkacak? Biz Kur'an okuyoruz. Çocuklarımız Kur'an okuyor. Kadınlarımız Kur'an okuyor. Okusanız ne olur? Gırtlağınızdan aşağı inmedikten sonra. Amele dökülmedikten sonra. Kaç Müslüman var hıybetin haramlığını biliyor ama hiç çenesini tutmuyor. Kadın erkek. Kaç Müslüman var hasedin günahlığını, haramlığını biliyor. Kimse kalbini hasetten temizlemiyor bilmesine rağmen. Ne faydası var ki bu ilme? Ne faydası var ki insanın böyle bir yükü yüklenmesin Amele dökülmedikten sonra. Nice insan var, biliyor ki bir Müslümanın kalbini kırmak, diliyle onu hicvetmek, aşağılamak, kötülemek Kabe'yi yıkmaktan daha beterdir Allah katında. Hadis de öyle söylüyor. Nice kadın erkek var bu hadisi biliyorlar ama dilleriyle birbirlerini edip aşağılayıp hakir görüp birbirlerinin kalplerini kırıyorlar. Farkında değiller Kabe'yi yıkıyorlar. Kabe'yi yıksalar kafir olduk diye herhalde korkudan ölürler aynı insanlar. Ama şeriat mizanında yaptıkları fiilin yeri budur. Bu ilmi bilmesine rağmen bundan amel etmemenin insana ne faydası var ki? Resulullah ne demişti? El-Kur'an <gülüyor> hüccetün leke ve alik. Kur'an ya lehine hüccettir ya aleyhine. Bu ilim ancak bu adamın aleyhine hüccet olur. Bu adamın azabı büyük olur. Yani bir adam bu hadisi bilmeden bir Müslüman'a kalbine kırsa belki hani kıyamet günü belki, belki bir özrü olabilir. Allah cezasını biraz daha hafif tutabilir. Ama bildikten sonra yapan bir adam Hiçbir özür yok. Hucetun aleyk. aleyhine hucet. İşitmişsin. Bakın kıyamet günü kafirler ne diyorlar? Allah ne diyor ayette? Siz bunu biz bunu daha önce işitmedik demiyesiniz diye diyor. Anlamadık diye değil, işitmedik demiyesiniz diye. Çünkü işittin mi, işittin mi bitti? Anlamak senin derdin. Anlamaya zorlayacaksın kendini gayret edeceksin çaba sarf edeceksin kalbini yönlendireceksin sürekli tefekkür edeceksin Şimdi hadis geliyor Ayşe'den radiyallahu <gülüyor> anha benim ne demek istediğimi o hadis daha iyi açıklayacak Enne Resulullah aleyhi Şüphesiz gece ve gündüz Allah'ın yerler ve gökler, yerler ve gökler Allah e, e, yaratmıştır. O yarattıkların içinde işte gece gündüz değişir durur yerler ve göklerde. Ayetin sonuna kadar seni ederiz, bizi cehennem azabından koru. Ayeti var. Bu Ali Imran suresi e, 190 ve 191. ayet. Ne bir bu ayetin inince diyor ki, ve لِمَنْ كَرَهَ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا bu ayeti okuyup da bunun tefekkür etmeyene yazıklar olsun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bazen gece namazında Resulullah bir dua ile bir rekat, şey bir ayetle bir rekati bitirilmiş. Halbuki naklolanıyor ki topukları şişene kadar gece namazı kılmış. Ayeti oku okuyup okuyup ağlarmış başa dönermiş. Okuyup okuyup ağlarmış başa dönermiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ayet. Sadece bir ayet. Ayette öyle bir tefekkür var ki anlamaya gayret var ki Hani dün anlattık ya işte Hayz ayetinde adam biri ağlamış. Zaten Türkler cehaletten ağlıyorlar. Adama demişler Arap'a sen biliyorsun Arapça sen niye ağlıyorsun? O da demiş ki Allah demiş hiçbir şey bırakmamış Kur'an'da açıklamadı. Allah ne kadar merhametli demiş. Bak diyor ki فَاتَزِلِ النِّسَ فِي الْمَحِيدِ فَاتَزِلِ النِّسَ فِي الْمَحِيدِ İşte قُلْ هُوَ Kulhu هُوَ اَزَى işte o ezadır. فَاتَجِنُ النِّسَى فِي Hayız kadınlardan iltizal Yani kadından uzaklaşmak kadına rahmettir. Çünkü hayız kadına zaten nedir? Ezadır zaten. Allah Teala kullarına merhamet etmiş. Adam bu ayette ağlamış yani. Niye? Tefekkür var, ragıbe var. Ragıbe, ummak, istemek, arzulamak, bunun için kalbi yormak. Yani ayet okurken Mesela Allah diyor ki, kıyamet günü herkesin boynuna kitabı asılır. Denir ki, اقرأ kitabeken. Al kitabını oku. وَكَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ hasibe. Bugün nefsin hesap sorucu olarak yeter. Biz hesap sormayacağız. Al kendi hesabını kendin gör diyeceğim. اقرأ kitabek. وَكَفَا بِنَفْسِكَ Nefsin sana yeter. حَسِيبًا الْيَوْمَ hasibe. Bugün senin nefsin hesap gören olarak sana yeter. O yüzden kıyamet suresinde diyor ki Belil insanu ala nefsihı basir. İnsan nefsini bilendir, görendir. Hepimiz nefsimizin işlediği günahları biliyoruz. Ancak zalim günahlarını örter. Ancak zalim ve facir günahlarını kendine kapatır. Mümin ise sürekli günahlarından korkar. İbn Mes'ud'un dediği gibi diyor ki mümin günahlarını bir dağ gibi görün altında kalıp ezilecek zanneder her an. Yıkılacak o dağ da da altında kalıp ezilecek Helak olacak diye korkandır diyor mümin. Ve Hasan İrbası diyor ancak münafık ve emin olur. Ve gene Hasan İrbası diyor ancak münafık şüphe eder. Şey, mümin şüphe eder. Ancak münafık emin olur. Ancak mümin şüphe eder. Adam muhakeme geliyor. Dinliyorsun. Diyorum ki bak Allah'tan kork, tövbe et. Bir daha böyle yapma. Diyor ki vallahi ben kendimden, diyor, adamın falan olduğundan emin olduğum gibi eminim ki ben diyor rüya için yapmıyorum, o gösteriş için yaptı. Bir de bana diyor böyle yaptı diyor. O kadar emin ki kendinin ihlasla yaptığından, karşı tarafın riyakarlıkla yaptığından. Hasan el sözü geldi orada aklıma. Kaç tarafa diyor riya ile yapıyor, kalbini yardını iddia ediyor. Kendisi de bir amelden geri kalmış. Salih bir amelden geri kalmış. He, geri kalmış. Diyor ki ben riye almasın diye yapmıyorum. Şeytan nefis her tarafını sarmış. Hücrelerine işlemiş şeytan bu insanlar. Hücrelerinde, vallahi hücrelerinde bu adamlar. Kanını geçmiş şeytan. Damarlarda gezmeye geçmiş yani. Hücrelerine işlemiş bu insanlar. Hem hakla amel, amel etmeyeceksin... Kendinden de yüzde yüz emin olacaksın. Karşı taraftan şüphe duyacaksın. Zamla ona düşmanlık edeceksin. He? Hep kendini haklı, karşı tarafa haksız çıkartacaksın. Böyle bir vicdan, böyle bir sorgulama tabii ki kıyamet, hani kıyamet günü bu ayette ifade edildiği gibi olan insanlardan olmayabilir. Çünkü Nuh Aleyhisselam'ı kavmi inkar edecekler. Nuh bize şahitlik etmedi diye Tirmizi hadisidir. Orada işte şu ayetin tefsirinde bunu naklediyor. İnna ce'alnakum ve wasata li takunu şehada ale'n-nas ve yekunar-rasul Biz sizi vasat ümmet kıldık ta ki Resul size şahit olsun siz de ona şahit olasınız diye. Soruyor vasat ümmet nedir ya Resulullah diye soruyor sahabe. Resulullah sallallahu diyor ki kıyamet günü Nuh'un kavmi diyecek ki Nuh bize tebliğ etmedi. Siz şahitlik edeceksiniz ki 950 sene Nuh davet yaptı. Allah bize Kur'an'da bunu haber verdi diyeceksiniz diyor yazıtlar var. Peygamber diyor, ben diyor tebliğ ettim. Allah biliyor. Ona rağmen inkar ediyor zalimler ya. Şimdi bana diyorlar, ya bu adam yalan söylüyor hocam diyor. Mahkemede öteki diyor. bu Diyor yalan söylüyor. Vallahi yalan Bak iki tane şahit var. Hala inkar ediyor. Ya kardeş, adamlar Allah'a karşı inkar ediyorlar. Ben ne yapayım yani? Ben aciz bir kulum. Ben Allah'tan haşa insanları sorgulayamam. Hesaba çekemem ki. Allah'ın mahkemesinde adam şey yapıyor, inkar ediyor. Niye burada zalimlik edip de inkar etmez? İnsanoğlu zalim yani. İnsan zalimdir, cahildir. Yani netice itibariyle vicdan var ise ki ilmin bereketi ondadır. Fehim vicdanla beraber gelir. İmam Malik diyor ki insanlar arasında size kaybolmuş bir şey haber vereyim mi? Vicdandır diyor. Adam. İnsaptır. İbn Abdülber diyor, ilmehli icma etmiştir ki ilmin bereketi insaftır diyor, vicdandır diyor. Bugün nice insan var, bizi haricilikle itham ediyorlar. Yazdığımız, yayınladığımız ne sesleri ne yazıları, gökyüzünü direksiz yükselten Allah adına yemin ediyorum tanıdığım için söylüyorum, bir kere açıp okumamışlardır. Onları açık okudun mu diye sorduklarında, biz öyle kokuşmuş yazılar okumayız diyorlar. Halbuki öyle bir peygambere tabiiz ki biz. Bir gün Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste olduğu gibi Yahudinin biri peygambere gel geldi ve dedi ki: Gel Yahudi ile Nabi sallallasen ve ya Muhammed. Yahudinin biri geldi dedi ki siz ne güzel bir kavimsiniz ya Muhammed. Ah bir de dedi Allah şirk koşmasanız. Nabi sallallasen dedi Subhanallah. Nasıl dedi? Keyf. Nasıl yani? Biz nasıl orta koşuyoruz? Dedi ki, diyorsunuz ki sen ve Allah dilersen. Resulullah ashabına döndü, dedi ki deyin ki, Önce Allah sonra sen dilersen deyin bundan sonra, dedi. Peygamber vahiy alıyor, cennetle müjdelenmiş, karşısında ona hakkı getiren Yahudi, lanetlik, peygamber olduğunu bilmesine rağmen itaat etmeyen iblisle aynı küfürde bir kafir. Ama demiyor ki Resulullah, ya defol git işine bak yani Ne şirki ya. Sen mi bana öğreteceksin şirki? Şimdi tebiliği yapıyorsunuz. Davet ediyorsunuz. İslam'ı <gülüyor> anlatıyorsunuz. Adilan ondan. Senden mi öğreneceğiz tebidi? Sen daha işte kabukta vitaminken biz 15 senedir tevhid anlatıyorduk falan. Kabukta vitaminken kendi neredeydi acaba bir zaman Kendi de kabukta bir vitamindi. Çok çabuk unuttu kabukta vitamin olduğunu. Bir, bir bir damla iğrendiği kendinin iğrendiği bir sudan yaratıldığını kendi de unuttu. Allah kafirin eliyle bazen hakkı getirir. Kibrin nedir ki? Ama vicdan ehli düşmanı da olsa oturur okurla. Bir bakalım ne diyor, deliline bir bakalım. Belki biz hata yapıyoruz. O bir şey yakalanmış, biz yakalayamamışız. Bugün insanların kaybettiği şey bu, vicdan. Bakıyorsunuz ki vicdanı kaybeden adamların hiçbirinde anlayış yok. Hiçbirinde. Ezbere konuşuyorlar, işkembeden konuşuyorlar. 5 saat önce söyledikleri söz 5 saat sonra söyledikleri sözü yalanlıyor. 5 saat önce konuştukları, ortaya koydukları bir aslı başka bir sözleriyle yalanlıyorlar. Ya diyorsun bak çelişki var. Hem böyle diyorsun hem böyle. Hem öyle hem öyle diyor. Ya bu nasıl bir din? Hem öyle hem öyle. Bu dinde çelişki yok. Demek ki senin bozuk anlayışın var. Ondan çelişki var. Ortaya konan naslardır. Ortaya konan anlayışlardır. Dolayısıyla Kur'an'ı okumak, Kur'an üzerinde tefekkür etmek müminin münafıktan ayrıldığı en temel vasıftır. Allah Azze ve Celle Subhane ve Teala bizi bu güzel vasıfla, güzel hasretle rızıklandırsın. Bizi fasit anlayıştan, batıl tevhilden, batıl yorumlarda her türlüsünden sakındırsın. Evet. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü an la ilaha illa ente esteğfiruke